Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Konuğum Şamil Tuncay Beşto ile birlikteyiz. Merhabalar Şamil Bey. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, ben de iyiyim. Ankara'ya ee, gittiniz. Ankara'dayım. Burada işte Birlik Milletler'in yürütüldüğü projelerle ilgili bir genel proje değerlendirme toplantısı var. Aşağı yukarı 20-25 tane STK bir araya geleceğim. Heyecandan ben de o toplantının başlamasını bekliyorum bu arada. Çok teşekkürler. Yorgun argın yakaladık sizi. Ee, Muğla'dan Ankara'ya. Ee, ben Muğla'dasınız diyebiliyorum. Çarık Derneği, Çevre ve Arı Koruma Derneği. Ee, çok beğendiğim, çok takdir ettiğim, ee, herkese de anlatıyorum. Ve anlatınca da herkesin takdirini kazanan bir dernek. Ee, öyle söyleyeyim size. Tebrikler bunun için de. Çarık Derneği, Çevre ve Arı Koruma Derneği biz sizinle Muğla'da tanışmıştık. Muğla Arıcılık Müzesi ve orada senin de bir kovanın olsun projesinden bahsetmiştiniz bana. Çok da güzel bir gelişimi vardı. Siz nasıl dahil oldunuz? Biraz dinleyicilerimiz sizi de tanısın istiyorum. Benim eksik bıraktığım yerler olabilir. Orayı da biraz açabilir miyiz? Tabii ki elbette. Şimdi aslında arı öyle enteresan ve hoş bir canlı ki bizim şu anda sürdürdüğümüz son projenin adı zaten arıcılık iyidir tutkun olursam. Yani kendini anında insanı bağlayan, tutkun eden, aşık eden, hayranlıkla izlediğiniz her farklı durumu keşfettiğinizde heyecanlandığınız bir canlı. Ben bahçeli evime bir tane kovan alarak başladım denemek için bir hobi kovanı meraktan hem de işte hak belkeder kendi balımızı temin edebilir miyiz diye. Siz bir de şehri büyük şehri terk edenlerdensiniz. Kesinlikle ben uzun yıllar Ankara'da yaşadığım 2007 yılında işte Ankara'yı terk edip Muğla'ya göçtüm, kaçtım daha doğrusu. <gülüyor> Atılım mesleğim benim grafikerlik yayıncıyım ben. işte baskı, tasarımcısı gibi tanıtımla ilgili işler yapıyorum. Böyle bir şirketim vardı. Onu kapatıp şeye Ankara Muğla'ya göçtüm. Orada işte bu kovanla başlayan süreç tabi başladığı gibi kalmadı, kalmıyor da zaten. E, merakla ediyorsunuz. O sizi zaten merak ettiriyor. Öyle bir özelliği var. Yani e, onu merak etmemek için çok duyarsız bir insan olmanız gerekiyor. E, bir kovanım oldu altı kovan. E, onlarla uğraşırken tabii çevredeki yerel arıcılarla tanışıyoruz. Muğla bir arı ülkesi. Önce onu söylemek gerekiyor. E, Muğla bir arı ülkesi Türkiye'deki Toplam kovan sayısının e, neredeyse e, yarıya yakını Muğla'da. E, geleneksel, çok tarihsel kökleri var Muğla'daki arıcılığın. E, neredeyse folklorik bir özelliği var. E, Muğla köylerinde arıcılıkla uğraşmayan aile hemen hemen bulamazsınız. Çok az, yavaş yavaş bir kaybolmakla maalesef birlikte. E, o yüzden de e, doğrudan bir bağ kuruyorsunuz zaten. Aynı zamanda da insanlarla, üreticilerle, köylülerle bu sayede. Şimdi bu bu şekilde devam ederken e, Birleşmiş Milletler projesi e, öğrendik. İşte DATÇA Bozburum yöresinde sürdürülecek e, komdeks projesi bu. E, projenin e, en temel özelliği de e, doğayı en iyi onun içinde üreten, üreterek yaşayan insanların koruyabileceği varsayımıydı. E, bu varsayıma uygun e, sürdürülebilir topluluklar, e, Arama, bulma, onlarla bağ kurma, onlardan öğrenme ee, ve belki bir miktar işte modern e, bilimsel teknikleri, e, yeni e, insan ilişkilerini, şehirlerde bu işe duyarlı e, kişileri de bu sürecin içine katarak, o sürecin devamlılığı nasıl sağlanabilir ile ilgili bir araştırma e, çalışma ve uygulama projesiydi bu. E, Alıcılıkla birleştirdik bunu, e, çambalımız yok olmasın diye bir proje yürüttük bir yıl boyunca. Bu projede tabi bağlarımız giderek gelişti ve projenin uzun teknik ayrıntılarına girmeden kısaca doğal ve sürdürülebilir bir aracılığın sadece üretenlerle değil, bunu tüketenlerle, bunların ürünlerini tüketenlerle de doğrudan bağlantılı olduğu fikri bizde şekillendi. Çünkü şu anda bu bir piyasaya dönüşmüş durumda ve birkaç toplantıcı büyük firma tekerleşmiş olarak bütün süreci kontrol ediyor. Diğer bütün tarım alanlarında olduğu gibi. Burada bir araya girebilir miyim küçücüğüm? Tabii ki. Tabii ee, ki şöyle bir baktım ben bal verilerine. Ee, bal özünde iyi olmasına rağmen hanelerin Türkiye'de %50'si bal tüketmiyor. Çeşitli nedenlerle. Ya evet. alınabilecek bal bal değil çok ucuz. 8 liraya bal olmaz. Bir kavanoz bal 8 liraya olmaz. Ya da işte bir kavanoz bal hani iyi bir bal 100-150'den başlıyor. Bu da Avrupa'da satılanların iki katı neredeyse. Bir de çok şaibeli bir alan oldu. Özünde çok iyi olabilecek bir şey. Dolayısıyla ben verilere baktığımda hanelerin yüzde bal girmediğini görüyorum. Bir de çam balı bahsettiğiniz seni hani dünyadaki çam balının yüzde doksanının Muğla'dan çıktığı söyleniyor. Veriler ne Doğru. kadar doğrudur bilmiyorum çünkü artık verilere de çok güven olmuyor ama doğrudur diye varsayıyoruz. E, evet. Fakat e, dediğiniz doğru hani Bir tekerleşme var Bir de işte tüketiciye de çok iş düşüyor Ama tüketici şu anda Geri çekilmiş durumda Çünkü neye inanacağını Kime inanacağını bilmiyor Bal mı yiyor zehir mi yiyor e, Çok da belli değil Kesinlikle haklısınız Yani şöyle aslında biz Mula Arı ülkesi Dedim sözümün başında Aslında Anadolu Arı'nın ee, arıcılığın doğum yeri. Ee, biz çok e, bereketli bir toprak üzerinde yaşıyoruz. Soğuk kez bunu görmeyi unutsak bile. E, örneğin e, son yapılan araştırmalarda Milas e, tarafında ki mağaralardaki kaya resimlerinde arıcılık yapılan kovanlara bakımla ilgili 8 bin yıllık kaya resimleri bulundu. Yani. Çok çok eski bir e, ilişki var e, arılarla insanlar arasında Anadolu'da. Bizim ballarımız çok zengin, çok çeşitli monofloral bitkilerden elde edilen değerli ballarımız var. Aslında çam balı miktar olarak çok yüksek, e, 20, 25, ton, 25 bin ton bal üretiliyor, çam balı üretiliyor. Her sene bu dünyada lider bu konuda. Zaten Çambal bitim alanlarının %90'ı Anadolu'da, Batı Anadolu'da özellikle Kızılçam Ormanları'nda. Bu böyle fakat tabi burada maalesef tarımsal üretimin bütün alanlarında olduğu gibi karanlık taraf var. Bu sürecin karanlık tarafı giderek güçleniyor gerçekten böyle ifade etmek doğru olur balın iyiliğinin kötülüğünün ötesine geçtik Sahte bal var yani bal olmayan bal aromalı şurup diye satılan sahte bal var ve bu yasal şu anda altına bal aromalı şurup yazmak şartıyla glikoz içine koku verici ve tatlandırıcı malzemelerin katıldığı ürünler yasal olarak satılabiliyor böyle bir maalesef handikapımız var burada sorun şöyle bir şey güven Güven sağlamak gerekiyor. İyi niyeti tekrar yakalamak gerekiyor. Bütün sektörlerde olduğu gibi ama özellikle aracılıkta. O yüzden de biz tersten yaklaşmayı uygun bulduk yaptığımız çalışmalar sonucunda. Burada bu güveni ve bu iyi niyeti tüketicilere, bağ tüketenlere eğer sağlayabilirsek, onların güvenini kazanabilirse üreticiler... Bunu sürdürülebilirliğiyle ilgili bir başlangıç noktası yakalayabiliriz diye düşündük. O yüzden de bu senin de kovanın olsun adı altında özetlediğimiz projeyi bizim sürdürdüğümüz projenin bir çıktısı, bir sonucu sürdürülebilirliği olarak hayata geçirdik. Burada üreticilerle tüketiciler arasında bir güven bağı kurmaya çalışıyoruz. Bu İki tarafa da e, süreçle ilgili tüm bilgileri şeffaf olarak aktarıyoruz, bilgilenmelerini sağlıyoruz ve sonuçta e, bu birebir karşılıklı ilişkiyi e, tekrar tesis etmeye, oluşturmaya çabalıyoruz. Çünkü şu anda tarımsal üretimin temel sorunu e, süreçin e, üretici ve tüketici açısından kopmuş olması, dolayınlanmış olması, üretilen ürünle, üretici ile tüketici arasında şu anda hiçbir bağ yok. Birebir bağ yok. Yani bunu yakalamak zorundayız. Bu proje özellikle buna hitap ediyor. Ee, işte bu sisteme gelen insanlar e, klasik standart, şu, uzun yıllardan beri yapılmaya devam eden işte ön ödemeli, topluluk destekli tarım uygulamalarının bir modeli aslında bu, bir örneği. E, Bununla ilgili bir e, İstiparişte bulunuyorlar bizim derneğimizin aracılığına güvenerek bu konudaki kolaylaştırıcılığına. Biz de bu şekilde garanti alınmış bir tüketimle aracılara gidip zaten onlarla ilişkimiz sürekli devam ettiği için doğal sağlıklı yerel bal üretildiği takdirde bunun karşılığını geçimlerini sürdürmelerini sağlayabilecek şekilde alabileceklerini Gösteren, onlara da bu güveni sağlayabilecek bir e, öneride bulunuyoruz. Bu öneriye katılan arıcılarla bu ödemeyi yapan tüketiciler arasında bir bağ kuruyoruz şimdilik. E, durumun böyle, projenin kabaca özeti bu. Çarık.org.tr'den başvurabiliyorlar. Tabii ki, tabii ki. Bir de bu projenin evrilişi de çok güzeldi. Hani nasıl başladınız sayı belki çok önemli olmayabilir ama sayı da artıyor. Çünkü hani güven artıyor, inanç artıyor. Bu da çok önemli evet. bir şey. İsterseniz evet. çok ufak bir müzik arası verelim. Sonra hemen bu proje nasıl başladı ve nasıl evrildi, dönüşüyor veya işte organik gelişiyor. Onun üzerinde duralım. Sonra da Apimondia'ya geçeriz dilerseniz. Tamam Tamam. tamam, lütfen. Blondie'den Pollinator albümünden Long Time dinleyeceğiz. Merhaba tekrar Açık Radyo dinleyicileri. Konuğum Şamil Tuncay Beştoyla, ile e, Çarık Derneği'ni, Senin de Bir Kovanın Olsun projesini, e, arıcılığı, dünyada arıcılığı konuşuyoruz. E, Çarık Derneği'nin e, Senin de Bir Kovanın Olsun projesi var. E, arıcıyla tüketiciyi bir araya getiriyor. O kopmuş bağı yeniden güçlendiriyor diyelim. Ee, orada artık e, biz sizinle konuştuğumuzda hani bu işe başta inancı olmayan kişilerin bile yavaş yavaş geldiğini e, söylediniz. Bu da çok umut verici bir şey e, arıcılar ve arıcılık açısından. Elbette, elbette. Aslında şöyle bir özel durumdan da bahsetmek gerekiyor. Hakkını vermek açısından bu Muğla'da biz e, arıcılık açısından çok şanslı bir dönem yaşıyoruz. E, şöyle bir şanslı dönem. E, bu tarafı e, şaşırtıcı biçimde doğayla <gülüyor> arıların e, sağlıklı ve yeterli bal yapmasıyla ilgili değil. Bu işi e, üreticilerin bizim gibi gönüllü, sivil e, toplum direklerinin, aktivistlerinin dışında şu anda Muğla'da süreci yöneten, e, süreçte resmi olarak görevli olan kurumlar, orman bölge, tarım bölge, arı yetiştiricileri birliği ve üniversitedeki bireylerin de bu işte yetkili bireylerin de bu sürece çok olumlu, olgun, yapıcı ve çözüm yönetici şekilde bakan kişilerden oluştuğu çok şanslı bir dönem yaşıyoruz. Yani O yüzden hani bir sinerji oluştu, bir bağ oluştu bunu teslim etmek gerekiyor. Yoksa Böyle bir çaba, birkaç arıcı ile birkaç sivil toplum gönüllüsünün başarabileceği, bu noktaya getirebileceği bir çaba olamazdı hiçbir zaman. Bu hakkı teslim etmek gerekiyor. Başından beri şey, yereldeki bu yöneticiler bizim temel savunumuzu desteklediler. Hatta bazıları zaten bizle birlikte o sabah sahipti. Ve... Ciddi bir kolaylaştırıcılık, destek, bilgi akışı, bilgi paylaşımı oldu. Bu çok önemli ve bu halen de devam etmekte. Bunu belirtmek istiyorum özellikle. Güzel bir, bir platform olmuş. Açısından. Güzel ee, bir platform. Bir de sözleşmeli arıcılık yapı yapılıyor herhalde bu çerçevede veya bu daha genişletiliyor evet. herhalde. Evet. Şimdi... Şimdi ona geleceğim. Şimdi bizim bu seninle bir kovanın olsun kısmı sürdürdüğümüz projenin proje kovanlarını yani biz projeyi sürdürürken sadece sahadaki arıcılarla veya konuyla ilgili diğer kurumlarla araştırmacı gözüyle ilgilenmedik. Kendimizle bir fiil arıcılık yaptık bu süreci tam olarak anlayabilmek amacıyla. Bunun içinde e, proje kovanlarımız oldu bizim e, toplam 50 tane. Bu proje kovanlarını da sembolik olarak bu sürecin içinde bu şekilde başlamayı amaçlayarak senin dedi kovanın olsun ile tamamen projeye katılan katılımcılar, gönüllü tüketiciler diyelim onlara e, onların destekleriyle oluşturduk. Onların bize sağladıkları tabiri caizse bir eş finansman oldu bu. Ve bu şekilde atıldığı iyi tadım böyle oldu, böyle başladı ve şu anda devam ediyor. Projeye katılanlar, senin dedi olsun projesine bize ilk yıl için 750 lira gibi bir bedel ödediler. Biz de onlara 30 kilo bal ödemeye karşılığında sözü verdik. Her yıl onlar gibi olmak üzere ve proje devamında aynı zamanda biz arıcılık da yaptık, bal da elde ettik. E, bu balı paydaşlarımızla paylaştık her yılın sonunda. Şu anda da bu süreç devam ediyor. Bu sene üçüncü yıl e, artık taahhüdümüzün bu proje ilk adımının sonuna gelmiş olacak. Duyduğum en güzel arada, projelerden bu. Efendim? Duyduğum en güzel projelerden hayata geçmiş ve devam eden şahane bir proje. Teşekkürler. Fakat bizim asıl amacımız bizim derneğimizin kovanları sahip olduğu kovanların sayısını arttırmak değil. Bu bir pilot uygulama örnek uygulama olarak biz asıl bu sürece arıcıları katmayı amaçlıyorduk. Ve şu anda ona durum evrilmiş durumda. Bu pilot uygulamanın verdiği güvenle şu anda bu seneden itibaren pilot yine bir pilot ön uygulama olarak 30 tane arıcı kovanlarını bu sisteme dahil ettiler. Bu kovanların e, aynen senin de bir kovanın olsun gibi taliplileri var, e, onlar adına ön ödeme yapan e, tüketicilerimiz var. Ve artık bizim derneğin proje kovanları değil, sahada bu süre içinde tanıştığımız e, sürece ilk baştan bu şekilde yaklaşan öncü diyelim, e, önder diyelim ya da daha bilinçli diyelim e, arıcı arkadaşların kovanları bu sisteme şu anda girmiş durumda. Ve dolayısıyla artık yeni kovanlar tesis etmiyoruz. Zaten var olan arıcılık yapılan kovanlar e, bu projenin e, uygulama kovanları haline dönüşüyor. Her bir kovanın gene sahibi ya da sahipleri var. E, onlarla o arıcılar arasında artık biz bir bağ kurmuş oluyoruz. Ve bu sözleşmeli arıcılık modeli biçiminde devam eden bir projeye dönüştü. E, burada süreç denetleniyor, süreç kontrol ediliyor, laboratuvar analizlerini bahsetmiyorum, o zaten standartlı uygulama. Asıl burada üretim sürecinin doğallığı, yerelliği, sürdürülebilirliği, e, arıcıların da içinde olduğu, tarım il müdürlüğünün e, sorumlu ekiplerinin de içinde olduğu, Mula iları yetiştiricileri bildiğinin e, kişilerinin de içinde olduğu bir ekip tarafından koordineli biçimde. Toplet toplantıları, eğitim toplantıları biçiminde denetleniyor. E zaten bu karşılıklı ve gönüllü bir denetleme süreci. Bunun sonucunda zaten balın doğal olarak üretildiği göz önünde olmuş oluyor. Bir de bu laboratuvar analiziyle, raporuyla test edildiği zaman biz gönül rahatlığıyla bu işe dahil olan şu andaki gene gönüllü tüketicilerimize bunu paylaşmış oluyoruz. Projenin bu seneki geldiği nokta bu. Çok güzel. Şimdi programın biraz sonlarına geldik. 3-4 dakikamız var. Apimondia'dan bahsedelim mi? 29 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında olacak İstanbul'da, kongre merkezinde. Ve evet. 45. kez yapılıyor ve ilk defa Türkiye'de oluyor. Evet, ilk defa oluyor. Aslında bunu yani çok kısa ifadeyle arıcılık olimpiyatı diyebilir Bu ifade yanlış olmaz sanırım. Aynen olimpiyatların kazanılma süreci gibi bir süreç yaşandı bu konuda. Ukrayna'daki toplantıda Arıcılar Birliği, Türk Arıcılar Birliği ondan sonra tarım ve orman yetkililerinden güçlü bir lobi çalışması sonucunda Türkiye ada ülkeler arasındaydı ve bu sene bizde 2 yılda bir yapılıyor. 2 yıl önceki Kore'deydi, Güney Kore'de. Ee, bu seneki de bizde olacak. Ee, Apemondia'nın temel teması, ana teması kıtalar buluşuyor. Kıtaları buluşturan kongre. Ee, iki kıtayı birleştiren bir köprü üzerinde yapılıyor. Sembolü de bu zaten. Ee, evet, 45. yılı e, yapılacak 120 yıllık bir kongre yapılacak. Ee, Marka değeri, e, prestiji çok yüksek bir kongre. E, hummalı bir hazırlık sürüyor. E, şu anda e, herkes buna konsantre olmuş durumda arıcılık camiatındaki. Peki e, bu bize ne sağlar veya arıcılığa nasıl gelişmesine yön verebilir Türkiye'de özellikle? Şu olur. E, aslında şimdi burada e, bilimsel sunumlar olacak. Bunlar zaten standart. Bilimsel sunumlar ve bir miktar daha ilgilisini bu işte daha teknik ya da bilimsel açıdan uğraşanları ilgilendirecek. Ama daha önemlisi ülkeler konuşuyor ve kıtalar konuşuyor diye atölye çalışmaları olacak. Asıl önemli olan kısmı o. Şimdi burada biz bunun bir örneğini daha önce geçen seneki Muğla Aracılık Kongresi'nde de yaşamıştık. Yerel bir kongre olmasına karşın. E, bizzat sektörde üreten insanlar, arıcılar, burada dünya arıcıları, yani örneğin bir Arjantinli arıcı, bir Kanadalı arıcı, bir Ukraynalı arıcı, kendi deneyini anlatacak. Yaptığı arıcılığı, sonuçlarını, sorunlarını, arıcılığın önündeki e, sorunları, bunları paylaşacak. Bir yanlış olacak, gör yanlış verişi olacak. Bu çok önemli. E, Türkiye arıcılık konusunda şu anda kilit konumda. E, Karadeniz çevresi ülkeleri ve Akdeniz çevresi ülkeleri iki tane Büyük Arıcılar Birliği kuruldu şu anda. E, Türkiye Arıcılar Birliği bunların da üyesi. E, ve dünyada bazen ikinci, bazen üçüncü e, gelen bal üreticisi ülke durumunda. Hem arı varlığı hem bal üretim açısından. E, özellikle arı varlığı açısından e, Hindistan'dan Çin arasında üçüncü ülke ya da ikinci ülke oluyor. Şimdi burada hem biz e, Ülke aracılığını dünyaya tanıtmış olacağız e, prestij ve saygınlık elde etme amacıyla. Hem de dünyayı paylaşmış olacağız. En önemli katkısı bu olacak. İnşallah hani e, arıya, doğaya bakışımızı da e, özellikle arıcılar, yeni nesil arıcıları da çeker. E, yeni nesil arıcıların hani bu konuya daha farklı eğildiğini düşünüyorum. Yeni nesil tüketicilerin de öyle. E, o yüzden de arının, doğanın, işte iyinin özü daha şanslı olacak diye düşünüyorum e, giderek. Umuyorum öyle öyle bir ummanın ötesinde bunun olacağına inanmak da zorundayız çünkü e, yani tarımsal e, üretim şu andaki küreselleşmeden bütünleşmeden e, yerelleşmeye dönmek zorunda. Yerelleşmediğimiz sürece önereceğimiz hiçbir çözüm kalıcı olmayacak. E, arıcılık ise yerelleşmeye en uygun üretim biçimi. Doğanın tam ortasında sadece arıyla değil aynı zamanda bitkilerle de bağ kuruyoruz. Bitkilerin döllenmesiyle, onların verimiyle. ...onların hayatta kalması... ...yani ekosistemi... ...hayatta tutan temel canlılardan bir tanesi... Arı. ...bir kolaylaştırıcısı doğanın... E, ...şeyi diyebiliriz ona... ...katalizörü diyebiliriz... ...düşenmeden, e, yorulmadan dolaşıyor... ...ömrü boyunca bir çay bar, kaşığı bal üretiyor aslında... ...bir arı yaşadığı süreci boyunca... ...bir çay kaşığı bal üretiyor... ...ama bunun için binlerce, milyonlarca... ...şeye konuyor... ...bitkileri birbirine tanıştırıyor... ...bizi onlarla buluşturuyor... ...aslında... Bu çok büyük bir iş başarıyor ve saygıyı hak ediyor diye düşünüyor. Bu sözün üstüne söyleyecek bir şeyim yok. Çok teşekkürler katıldığınız için. Ee, size de çarık.org.tr'den ulaşabilir dinleyicilerimiz. Ee, evet, Türkçe karakterli, carik olarak, e, Türkçe karakterli e, internet şeyi olduğu için carik.org.tr Evet, e, Apimondiyeyi da zaten internetten veya diğer kanallardan izleyebilirler. E, çok teşekkürler e, katıldığınız için, yorgun argın, e, çok sağ olun değerli katkılarınız için, verdiğiniz bilgiler için. Çok kolaylıklar diliyorum size. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar, dostluklar tüm Açık Radyo e, insanlarına e, e, selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet. Ömer'e de kumandada teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Biyofilya Doğayla, diğer canlılarla